Merhaba değerli Yeşilçam Arkusu dinleyicileri, benden uzun kul eğer. Yine bir salı günü 15.30'da Yeşilçam Arkusu programında sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızda konumuz Dünyayı Kurtaran Adam. Çetin İlhanç'la Dünyayı Kurtaran Adam üzerine bir program yapmak istediğimi bundan birkaç ay evvel konuşmuştum. Ancak o bana şöyle bir şey söyledi. Biz seninle bu son 4-5 sene içerisinde pek çok festivalde ve film gösteriminde birlikte bulunduk. Burada zaten filmle ilgili ben pek çok şey anlattım. Ben de bu son dönemde biraz e, yorgunum. E, bu nedenle o bizim yaptığımız görüşmelerden bir şey derler misin demişti. Ben de oturdum ve e, yaptığımız o görüşmeler ya da benim katıldığım ve Çetin İnanc'ın e, konuştuğu bazı toplantılarda bunların hepsinin kayıtlarını bir şekilde derledim. Ve e, ortaya e, filmde kullanılmış müzikleri de kullanarak ilginç bir montaj çıktı. E, kullandım bu seslerde iki tanesinde moderatör, e, değerli e, araştırmacı ve yazar e, Ege Görgündü. E, bunun yanında Barış e, Göker arkadaşımızın da e, yaptığı çekimlerden epeyce faydalandım. Ayrıca e, birebir yaptığımız bazı e, görüşmeleri de yine onlardan da birkaç tane ses kaydını bu e, hazırladım sizler için hazırladığım montajda kullandım. E, bu nedenle bu hafta birazcık daha farklı bir Yeşilçam. Arkeolojisi programı olacak ee, ve karşınızda dünyayı Kurtan adam ve Çetin İnanç. Akıl, zeka geçerse yöneticilik başlar. Zeka, aklı geçerse yaratıcılık başlar. oğlunun ilk uzaya açılıp aya gitmesiyle uzay çağı başlar. Uzay çağı dünyalar için bir ilerleme çağıdır. Binlerce yıl böyle yaşamışlardı. Uzay çağı geçmiş, zaman ve yaşam galaksi çağına ulaşmıştır. Yüz binlerce yıl geride kalmış, dünya ve gezegenler sistemi uzayda galaksi sistemine dönüşmüştür. Medeniyetler, tarihler geride kalmış, insanlar ilk çağlardaki gibi basit yaşamla yetinmeye başlamışlardı. Ve bütün güçleriyle ölümsüzlüğü bulmak, devamlı yaşamı sağlamak için amansız bir çalışma ve mücadeleye girmişlerdi. Bu çağda dünya milletleri medeniyetleri, ırkları dinlere ayrı devletler halinden çıkıp tek bir varlık haline geldiler. Tek bir dünyalı yaşayışları ve kavimleri galaksi çağının dünya insanlarını meydana getiriyordu. Dünya çılgın bir nükleer silahlanmanın sonucu olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Dünya bu gibi tehlikeleri birkaç kez geçirmiş hiçbir kuvvet dünyayı yok edememiş fakat dünya bazı zaman parçalara ayrılmış dünyadan kopan parçalar uzayda meteor taşları haline gelmişti bazı gezegenlerde hayat devam etmekte yaşam sürmekteydi ama nükleer savaş çok hızlanmıştı hükmetmek daha güçlü olmak için o güzel mutlu dünya delice parçalanırken birden gizli ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldı 5 milyar yıl önce ışın ve enerjiden madde haline gelen dünyamız galaksi çağında lazer ışınlarının etkisiyle toz bulutları haline gelip parçalanmaktaydı. Bu düşman kimdi? Hangi galaktikti? Bütün dünyalar bu tehlikeye karşı tek bir silah kullandılar. İnsan beyin gücü ve iradesiyle birleştirilmiş bir tabakayla karşı koymaya başladılar. İnsan beyin moleküllerinin sıkıştırılmasıyla oluşturulan bir tabaka dünyayı koruyordu. Dünya her saldırı karşısında toz bulutu haline gelmekte önündeki koruyucu kalkanın arkasına sığınmaktaydı. Bu kalkanı delecek tek güç insan beyni ve iradesiyle yaratılacak bir silahtı. Ama gerçekte Galakside bulunan dünya düşmanları silahlarına kadar güçlü olursa olsun beyinleri yoktu. Dünya ve insanın değeri sonsuzlukta en büyük silahtı. Dünyalılar bu bilinmeyen düşmanı aramaya başladılar. Ama ne yazık ki gönderilen hiçbir savaşçı geri dönmedi. Dünyalılar toplandılar. Kavimler bir araya gelip çare aradılar. Tek çare düşmanı bulup savaşmaktı. En güçlü, en büyük iki Türk savaşçısı ve diğer dünyalar uzaya açılıp bilinmeyen düşmana savaş ilan ettiler. Bazı dünyalar bu savaşa katılmadılar. Fakat hayal güçlerini gerçek ve mantıkla birleştiren her insan bu savaşa katılıp kazanmak azbındaydı. Ben şimdi ortak öldüyüm. Doğma büyüme, işte ortak öldü. Çetin derler bana. 1960 senesinde yeşil çama girdim. Bana dediler ki, bir yere geldik böyle bir yazıhane, Orhan Gülşiray sahibi, benim de çok yakınım, ben okumuyorum, serserilik yapıyorum. Geldim, soktular içeri beni, Gözlüklü bir beyefendi oturuyor, dediler bu Atıf Yılmaz, evet, merhaba. Ne olacak, sen bu adamın asistanısın, filmci oldun. Ben öyle filmci oldum. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. Dünyadan çok uzaklaştık. Göstergeler çalışmıyor. Bilemiyorum bu gücün ne olduğunu. Çok tehlikeli bir durumdayız. Dikkatli olmalıyız. lazım. Ağaçlı'ya Kilyos'a kurduk bu gemileri filan ilk. Üç gün sonra bir gittik bir fırtına gelmiş abi. Ne gemi kalmış ne bir şey. Bir hesap. Allah'a batıyoruz biz. Hemen gittim. Kunt Bey'in çizgüzyosuna, Kunt ne yapacağız? Gel dedi. Hemen Star gece. Burada emniyet yok değil mi? <gülüyor> yok gece akü film deposundan çaldırdık, start kopyasını gece sütü diye getirdik, bu parçaları ayıkladık, gece kopyayı geri götürdük, adamlara rüşvet verdik, sabah film oynadı orada eksik, parçaları bizde. <gülüyor> yani şimdi bunları ben kendimi bir daha edeyim diye anlatmıyorum yani. Bir süre ben de biz dışarıda yaşıyoruz parasızlıktan. Yani filmi. Kunt Bey burada Kunt Bey'in stüdyosunda yaptık. Mesela Kunt'la şimdi seyrederken dedim ki ya bu senin başarın benim değil kardeşim. O parçaları 240 tane filmin içinden aldık. O parçaları yerine oturtmak için tabii bir efor sarf ettik. E, çekmemize imkan yok. Yani bugün kim dese ki uzay filmi çekerim. Parası olmadığı zaman imkan yok. Para, zaten parasız film yapılmaz. Bizim saddığımız öyle. Belki de yalnız kadınların yaşadığı gezegene düştük. Hangimiz daha cesuruz diye bizi deniyor olabilirler. Öyleyse ben önden gidiyorum. Hı. Yalnız göğsünü şişirmeyi unutma. Hı. Lale ayağına girdi, 14 sinemada oynadı. Hayatımızda biz şirket olarak aldığımız en büyük para. Film oynadı, çarşamba günümüzü çağırdılar Erman filme, bir kese kağıdı para verdiler. Dört buçuk milyon lira para aldık. Milyon lira o zaman işte. Milyon milyon? Yani filmin yarı maliyetini İstanbul ayağından aldık. Ki lale ayağına imkan yok, girmez bu filmler Ölümsüzlüğün ötesinde güçlü onlar. Senden kuvvetliler Sadece beyinleri Dünyalının beynini getiremedin kraliçe Affet beni Yok olacaksın Yok olacaksın Yok olacaksın Şimdi bu Dünyayı kurtaran adam Taslağında uzay beslemeleriyle, yani süslemeleriyle. Bu bir Cüneyt Arkın filmi. Yani Cüneyt Arkın filmi o dönemde dendiği zaman içinde en az 8 tane blok kavga olacak. Karate kavgası olacak, sokak kavgası olacak, cinayet olacak, şu olacak, bu olacak. Olursa filmi satarsınız. Olmazsa filmi satamazsınız. ilk cevafım İflas edersiniz. Koşullar öyleyken yapılmış bir film bu. Merkeze duyuru yükseliyorum. Ben de yükseliyorum Murat. Dikkatli ol yaklaşıyorlar. İnişe geçiyorum. Arkandan geliyor. O zaman background bilmem ne fon önünde resim çekmek kim akıl edecek abi? Arkada film oynuyor. Cüneyt'in arkasında. Kunt Bey stüdyosunda. Cüneyt önde oturuyor. Kafasında motosikletçi kaskı. Diyorlar ki alay ediyorlar. Yok böyle hani iniyoruz aşağı falan böyle. O zaman kamerayı oynatamazsın ki. Kamerayı oynatıp da kameranın objektifinde bir şey oldu mu bir daha çalışamazsın. Başka kamera gelecek, o da imkan yok. Dünyalılara yardım ettiniz. Cezanızı çekeceksiniz. O sihirbazın bir şeyini koymuşuz. E, imajını yani resim olarak yapıyor. İşte adamlar düzdanlı adam oluyor. Kadın tüçülüyor Böcek oluyor. Kötü olabilir. Ama düşünülen şeylerin hepsi yerinde. Böyle aptal bir düşünce yok. Ama resimde aptallıklar var. Tamam, ha tamam. işte onun için İtalyan filminden alırdık. İtalyan filmini de seyrettim. Bir İtalyan filmi getirdiler. O zaman şimdi ya yalan söylemeyin de yani geçmiş zaman. Bizim yani ben Kilios'ta o fırtına gelip de o gemiler uçmasa bizim maketler daha güzeldi. O zaman dedik bir Star Wars'tan dayanalım. Anlatabiliyor muyum? Bir de hani zor iş. Kimse de girmesin buna. Düşünün bir slow motion hareketi yapan kameramız yok. Yani tek kamerayla bir de rahmetli Çetin Gürtop çekmiştir. Benim bacanımdır. Gürtop. Ondan sonra tabii şimdi bir de şu var yani ben böyle konuşuyorum da hiçbir günahımız bilmem neyimiz yoktu yani yanlışlarımız var tabii. Ama o günün koşulları o zaman bir de şunu sorarlar adama madem öyle koşul yoktu niye yaptı? Ben o yüzden dedim hani bu geleceğe de bir hikaye evet, gibi hani. Ama bakın şimdi şimdi biz gitmişiz Ürgüp'te ilk Ürgüp'te film çeken adam benim. Kamera koymuş adam Iğrı Araba Ondan sonra şey yaptı. Bunu Yurgüp'te çekmişiz. Orada gitmişiz Hacı Bektaş'a. Ya dedim Cüneyt abi gel buraya ya. Şurada dedim bir türbe var. İster bize gülsünler, ister bize küfür etsinler. Buraya bir sahne yazalım aga. Bunu dedim filme koyacağım. Burası Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin türbesidir evlat. Bin uzay yılı öncesinden kalmış, dünyadan kopmuş bir yatır. Çünkü benim inancım şu, her şey biter dünyanın kıyamete kadar. Dinler, tarikatlar bitmez. Biterse zaten insan biter. Şimdi bu filmde 3-5 tane şey koymuşuz. Mesaj, yani biraz akıllı seyirci gelirse onlar da anlasın. 3 tane din anlatmışız. Din savaşları bitmez demişiz. Adam Allah'a ekber diyor birbirini öldürüyor abi şimdi. Biz o gün görmüşsüz, söylemişiz bunları. Birbirinizle iyi geçinin demişiz. Ufak tefek. Bana kaç senesiydi o filmden on sene sonra filan İngiltere'den bir ekip geldi. Stüdyoda montaj yapıyoruz. Beni buldular. Adam dedi ki Çetin Bey her gece senin filmini seyrediyorum şimdi. Şeyle konuşuyoruz tercümanla. Niye dedim? Sen dedi başka şey anlatmışsın. Bizde bir iki tane de kırıntı vardır filmde yani. Anlayana. Mesela Cüneyt'le arkadaşının münasebeti, insanlar arasındaki savaştır. Kazığı en yakınından yersin. Yani bazı şeylerde koyarız biz ya, yani. Hiç hiçbir şey de yok değil. Ama atraksiyonu fazla, ee, sıkılan o da olur. Ulan ne kavga hep aynı adamı dövüyor. Yok ki başka adam kardeşim. <gülüyor> yok abi, o elbiseler var ya Peruşo'yu. Ben yaptım Cüneyt abiyle ikimiz ya. miş bir tekniğin makineleşmiş insanlarıydınız. Biz her işi severek yaptık. Para olsun olmasın yani. Açta kalsak. Mesela burada Ürgüp'te. Bütün o mağaranın içinde yaptık. Mağaraların içinde yarısın. Yani bunlar yani yapsınlaması lazım. Yani. O güne göre düşünmek lazım. Şimdi o günle bugün teknolojiyle Ne diyorum ben elimdeki bugünkü bu e, teknolojik imkanlar olsa ben bu filmi öyle süslerim ki. Aşırı fazlalıklar var, niye var? Negatifte koyamıyorsun, iki kare koyamıyorsun. Mecbursun altı kere kare koyma. İşte o teknik şeyleri anlatabiliyor doğru. Çekiyorsun, iki ay sonra film çektiğini seyretmeye gidiyorsun. E mesela film renkli bir iş kopyası deriz, yani montaj yapılan e, kopya. Siyah beyaz gelir. Şimdi bak ben ilk defa fark ettim. Cüneyt'in bir yerde sarı ayakkabılar giydi ya, Bir kavga saat arada bir kavga planı, iki plan var. Siyah ayakkabı kalmış. Niye? Siyah beyaz bağladığım için ben filmi sarı görmemişim, görmem için. Onu kimse de anlayamaz. Ben anlarım. Kendime yuh dedim burada. Kendi kendime. İmkan yok ki. Seyretme olan aynı. Sonra biz televizyonlar başladı. Star'a ben o polisi morisi çekmeye başladım. Oturuyorsun kamera şey önünde monitör. Çektiğini görüyorsun. Tamam mı abi? Bizim yazıhanemiz burada. Sabah pazartesi günü filmler değişir. Beyolundaki sinemalarda. Pazartesi çıkardım ben. Saat 1112 bir ucuz matine vardı. Bir çıkardım abi, bakardım Atlas sineması kuyruk. Ne oynuyor? Bir avuç dolar. Ne filmi? Cowboy filmi. Hemen yaz zaniye. Abi hemen bir Cowboy filmi Ne oynuyor? Emanuella. Ne? Erotik film. Hemen Arzoka'yı yakala bir film çekelim. Biz film çizim böyle örneklemelerden aldık. O günün modası neyse. Ama onun yanında çok Uslu abilerimiz var. Adam gibi denilen filmleri yaptılar. Para güçleri vardı. Ben ayrı tutuyorum. Yani bizim sinemacı benim sinemacığım işte o kazığı yedikten sonra sansür beni bir duman etti. Bir lirasız kaldım işte hanım evde ekmek yok. Ondan sonra abi, ne filmi? Sipariş mi? Bugüne kadar onu çektim. Yani ama yine de her filmde her çalıştığım her iş günü kalbim atarak giderdim ben size. Hiçbir filmden şey değilim, yani işte Atıl için yap değil, isteyerek yaptım ve ben mesela Cüneyt abiyle konuşuyorduk, ya Çetin dedi senle çektiğimiz filmlerde kardeşim derdi, ben bile duygulamıyorum. Yani. Ötekilerle yaptığım avantür filmlerde tahta gibi görüyorum. Sen ne yapıyorsun bilmiyorum, iki laf koysun, bir şey yapıyorsun, bir duygu geliyor bana derdi. Yani. İşte ben hep bu insanın duygusunu koymaya çalıştım, en kara şimşekte bile. Hep bunda bir yer şey var mesela. Arkadaşı ölürken dört tane laf etti. Valla bir biraz daha uzatsaymışım ben bir gözüm doldu Mesela o kızla. Şimdi diyecekler ki, ya kızın ruju var, yok tırnakları boyalı ya biz bilize diyoruz mu? Uzay 2100 senesinde şey 150 sene sonra uzayda ne olacak, dünya nereye gidecek de millet ne giyecek ne de değiliz. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Anlayan anlıyor. Bu göz Ölümlü insanın tek mutluluğu, sevgisi, umudu, bağlılığı, inancı. Çünkü kötüler gözyaşı bilmez. Gözyaşından sonra da nelerin geleceğini bilemez. Orada Kolombiya Üniversitesi'ne çağırdılar beni bu film için. Kaç sene önce, altı sene önce mi, yedi <gülüyor> sene önce mi ne? Ondan sonra orada söyleşi yapıyoruz, tercüman var filan. George Lucas bahsetmişler diye anlatıyor oradaki şey. Arkadaş, işte Amerikalı. Eğer demiş, o bir iki parça göstermişler, bunu kim yaptı demiş, Türkler yaptı. Türkler yapar kardeşim. <gülüyor> yani orada bana söylenen yani, ben biz adamla konuştuk, güzel değil mi? Nerede bulacağım ben Cospodası. Yani tabii af ola dört dörtlük bir film olmayabilir ama ben ne anlatmışım, hayal anlatmışım. Benim işim hayal anlatmak. Para verselerdi de bu filmi birebir bir çekseydim. Şunu da şöyle bağlayayım. Yıllar sonra ATV beni çağırdı. Buyurun dedi ikincisini yap. Tamam. Dört buçuk milyon dolar maliyet çıkardık. Çok. Sakın lafım yanlış olmasın. Okul bitirmiş böyle koordinatörler bilmem neler filan. Şimdi akıllarınca beni şey yapacaklar işte bu filmi ulan, en kötü film yaptın şunu yaptın. Dediğim gibi parayı vereceksiniz. İşte Çetin Bey şuradan alsak filan. Bak dedim kardeşim. Ben aptal adam değilim. Ben bir tane o zaman İtalyan filmi bulurdum. Uzay filmi. Oradan alırdım parçaları. Kunt Bey ile dayardık. Kimse uyanamazdı. Ben özellikle Star Wars'ı koydum. Bu filmi düşünüp yapmak isteyen iyi düşünsün diye. Şimdi dedim size benden film istiyorsunuz. Getirdim, tretmanı koydum önlerine. İnsanın şeytanla savaşı. Adam avatarı yaptı, benden sonra. Onların dibine inin, hepsi dünya kurtaran adamdır. Başka bir fikir yok ki zaten. İnsan kötüyle iyi savaşacak, öyle mi abi? Ve dedim, filmi playback çekeceğim. O çok okumuş, çok bilenler böyle kaldı. nasıl playback? Filmi dedim, seslendireceğim. Birinci karesinden son karesine kadar. Efekt, müzik hepsi, film bitecek. Bantı, sese dedim resim çekeceğim. Spillback çekiyor şimdi. Yani biz dediğiniz gibi kendimizi aşma içinde ama parayı bir türlü bulamadığımız için iyi bir film yani ev anlamda film yapalım. Senin yakışıklılığına yazık olsun istemediler. Biraz ciddi olamaz mısın sen? Dünyamızı yok etme raddesine gelen atom savaşı neden çıktı biliyor musun? Neden? İnsanlar çok ciddiydiler Fazlası can sıkar Biraz gülmesini bitselerdi Savaş yerine Barışı seçerlerdi Öyleyse biraz güleyim Şu cehennem cennete dönsün Hiçbir şey değişmedi